İmam Taceddin i̇bn Ataullah Sikenderi diyor ki, Hali seni aşağılayan, Sözü sana Allah'ın yolunu göstermeyen kimseyle arkadaşlık yapma. Yani, Müslümanın Müslümanla arkadaşlığı, Sohbet ve düşüp kalkmasından maksat, Arkadaştan utanç kisvesinin giyinilmesi, Masiyetten sakınılmasıdır. Yahut ilahi buyrukların yerine getirilmesidir. İş maksat böyle olunca, Her Müslüman, Dinde kendisinden daha üstün olanla düşüp kalkmalıdır ki maksadına ulaşabilsin. Ebu Zer radıyallahu taala anhu buyurur ki: Evsani halili sallallahu aleyhi ve sellem bi hisal min el hayr. <gülüyor> Evsani an la anzura ila men hu fevqi ve an anzura ila men hu duni. Ve bi hubb minhum ve an ve in و اوصاني ان لا اخاف في الله لومه لايم واوصاني ve اقول الحق وان كان مرلا واوصاني ان اكثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله فانها كنز من كنوز الجنه Halis دوستوم sallallahu taala aleyhi ve sellem bana hayırdan birkaç hasletle tavsiyede bulundu bana kendimden daha üstün değil kendimden daha aşağı olanlara bakmamı tavsiye etti Miskinleri sevip onlara yaklaşmamı tavsiye etti. Benden yüz çevirseler bile yakın akrabalarıma da bulunmamı tavsiye etti. Allah'ın dininde hiçbir kınayıcının kınamasından korkmamamı tavsiye etti. Acı da olsa hak söylememi bana tavsiye etti. La havle ve la kuvvete illa billah çok söylememi tavsiye etti. Çünkü havkale cennetin hazinelerinden bir hazinedir. Tarikatın üçüncü şartı ihlastır. İhlas, mahluktan karşılık beklemeksizin ve dünyevi herhangi bir şeyi amaç edinmeksizin İslam dinini ve özellikle intisap ettiği tarikatın vazifelerini bilerek tatbik etmektir. Hadis-i şerifte "Ehlis dineke yekfikal qalilu minel ameli." Dinini ivaz ve garazlardan halis kıl. Az amel sana kafi gelir. buyrulmuştur. Yani Niyet ve amelini riyadan, cennet sevgisinden, cehennem korkusundan, dünyevi belalara düşmek endişesinden, bütün illet ve maksatlardan arındır. Hatta i̇bn Kemal diyor ki, lügatta ihlas, taatte riyayı terk etmek ise de, istilahta kalbi sevabın şaibesinden dahi ve her şeyden arındırmaktır. Artık kalp Allah Teala'nın rızasından başka her şeyden arınırsa halis olmuş demektir. Fakat bununla beraber taat ve ibadetin sevabını karşılığını Allah subhanahu ve taala'dan beklemekte zarar yoktur diye cumhur hükmettiler.